dedi Rasulullah. yakında Mekke'ye gireceklerdi tavaf edecekler kurbanlar keseceklerdi müjdeleyen Allah'ın Resulüydü Mekke mallarını ailelerini çile ve işkence dolu yıllarını bıraktıkları Mekke gerçekten girebilecekler miydi oraya ama müjdeleyen Allah Resulü ise girecekler demektir şerefle esenlikle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 Dayıları da çok az. Heh. Onlar bu seferden asla sağa dönemezler. Biz katılmıyoruz. Barışçı niyetlerle mi gidiyorlar? Sadece Kabe tavaf edilip gelmeyecekler. Bu güzel niyetin bir işareti olarak da silahsız gidiyorlar. Kuzum bunlar akıllarını mı yitirdiler kızım? Mekkelilerin onlara kucak açacakları mı Biz Bekiroğulları katılmıyoruz de öldürülen akrabalarının intikamını almaya and içmiş büyük bir topluluğun üzerine gidiyor bunlar. Çıldırmışlar! Hazırlan ya Sa'd! Hazırlan ya Büsr! Hazırlanın Allah'ın dostları! Kabe'yi Allah'ın kutsal evini tavaf için hazırlanın! Allah'ın elçisinin müjdelerine hazırlanın!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 Kumlarla güneşin birleştiği ufka bakıp göğüs geçiriyor Hazreti Ömer, Hazreti Ali ya da bir başka sahibi. Bir gün Mekke'ye gireceklerdi. Ellerinde Allah'ın sancaklarıyla, yürekler fetih için bu bir adımdır diye atıyor. Gözler herkese pırıltılı bir huzur serpen Resulullah'ın mübarek yüzüne bakıyor. Ya Resulallah keşke yanımızda silah taşısaydık. Şüpheli bir tutum gösterdikleri takdirde üstlerine yürürdük. Ben, dedi Resulullah, ben ancak umre ziyaretini niyetlenerek yola çıktım. Silah taşıma. İlkin Zülhüleyfe'de mola verdi İslam kafilesi.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 Zaten onlar gizleyen, inkar eden, inanmayan, gerçeği kabul etmeyenlerdir hep. Meseleyi hepiniz biliyorsunuz.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 Dağ başlarına gözcüler diktiler. Seni ve arkadaşlarını mescidi haramdan men etmek için... ...Beldah Vadisi'ne kadar gidip orada çadırlarını kurdular. Ya Resulullah, sana karşı güçlü bir yığınak yapmışlar. Mutlaka seninle çarpışacaklar. Seni Mekke'ye sokmamak için an içmişler. Eğer çarpışacaklarsa dedi Resulullah... ...Kureyş müşrikleri kendilerinde bir kuvvet mi var sanıyorlar? Vallahi...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 radi illami Gosh, boy,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 Ben kavmin olan... ...Kâ bin Lüeyl... ...ve Amir bin Lüeyl kabilelerini... ...Büdeybiye'nin kesilmeyen sularının başında... ...sana karşı birçok kabileyle de... ...anlaşmış vaziyette bırakıp geldim. Seni oraya sokmamak için... ...and bulunuyorlar. Ey Urve diye başladı konuşmaya Resulullah. Biz... ...çarpışmak için gelmedik. Umremizi yapmak... ...ve kurbanlıklarımızı kesmek istiyoruz. Kavmime söyle...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 Hasaba dil uzatmayı bırak dedi Hazreti Ebu Bekir. Biz mi onu yalnız bırakacağız? Bu da kim? O Ebu Kafe'nin oğlu Ebu Bekir'dir. Bak Urve geri geldi. Muhammed ne dedi acaba? Kureyşliler...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 Kılıçlar kavradı ellerimiz. Allah'ın adaletini kuracak yeryüzüne kutlu ellerin üstünde sonsuza dek kardeşin, kardeşlerin gönlünde ne varsa ya Resulallah. Sana zafer verinceye, fetih ihsan edinceye dek Allah önünde kılıç sallamaya ya da ölmeye buğurdu. Bu Uzat elini ya Resulallah. İşte ellerim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 Hasret kafesindeki düşüncelerin, yürüyün kardeşim diyarına Ümiti ellerin ve sevda güvercinin, eyler şehidimin citahtında Hasret kafesindeki düşüncelerin, yürüyün kardeşim diyarına Dağ güvercinim neyler şehidim incit altında Söyleyin ona kardeşin özler seni ko Kardeşimin yanında sarılsam ona Ve yüzüm sürüversem Komşu olsam inci tatlına Ah diyor deyin Ah bende de abi sen Şimdi kardeşimin yanında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 Barışın ilk yılı dolmuştur. Müminler gelip Kabe'yi tavaf ederler. Vakur haşmetli. Beyaz ihramları yeşermekte olan Allah'ın dinini parıldatan bir güneş gibiydi. Söyle ey şair. Sözlerin kafirleri oklardan daha çok yaralıyor. alıyor. Tekrarla ey şair. Allah'tan başka ilah, ondan başka mağbut yoktur. Bir olan o, vaadini gerçekleştiren...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 Sen yüce'lsen, sen maşalısın. Yüce'lsen, yüce'lsen maşalısın.